Ali Kerim Allah'a ve Malın hepsini dağıtırdı. Sormuşlar da Hazreti Hazreti Ali Kerim'e ara. kaçta kaç demişler. Size göremi, bize göremi demiş İmam Vali. Demişler efendim size göre olur mu ya İmam? Evet. Siz 40 bin verirsiniz demiş. Siz 40 bin verirsiniz. Sizin arifleriniz Allah için bir. Biz demiş hepsini veririz. Ondan da yetinmeyiz. Allah için kelleyi veririz demiş. Sözünde durmuş. Kelleyi verdi Allah için Ali. Sâkih-i Tefsâr, Hayber, zevc i i zehri, varisi i ulûh-un nebî'yi verdi i̇mam Ali. Âlî. Sözümde durdu. Yardım kıyametinde de öyle. Ümmetini peygamber de sokmayınca kendi kolay iş değil o başvuru olmak. Ya onun için seyyid-i Kim ki kavmine hiç izin eder, o kavmin efendisi olur, seyidi olur. Ona en son orda ümmetini hiç bir tanesi bırakılmayacak, cennete girecek. Cennete girecek Ondan sonra kendi girecekleri içeri. Şey. Kimse kalmadı mı? Kalmadı. Hadi ondan sonra. Bir çoban koyunları dışarıda kendi gider mi? Girmez. Bunun gibi.